hazbihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen Kahır gözlerimden kahrettin beni sevgilim Aşk dolu geceler kadar yalnızım sensizim sensiz Şu benim deli deli gönlüm Efendim merhabalar. Radyo Havan'da sınıf programı başladı. Her salı olduğu gibi bu salı da yine çok değerli, çok güzel, çok... İyi ve çalışmaları oldukça başarılı olan bir kardeşimle beraberiz. Sevgili Safa bizimle beraber olacak bugün. Safa Gülsoy'u kiminiz duymuş olabilirsiniz, kiminiz televizyonda izlemiş olabilirsiniz. Daha çok alışveriş meraklısı insanların, özellikle alışveriş meraklısı insanların televizyonda mutlaka en az bir kere rastladığı isimlerden bir tanesi. Safa Gülsoy hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. E, Safa e, tabii yalnızca televizyonla e, sınırlı değil. Safa'nın çalışmaları, yaşantısı. Televizyonun dışında bir dönem radyoculuğu ve şimdi de e, fotoğrafçılık yaşantısı var. Biz bugün biraz daha fotoğrafçılık, e, sanat ve e, sunuculuk yaşamı üzerine aslında e, biraz daha mesleki yaşamları üzerine konuşacağız. Özellikle gençlere de örnek olacak e, ipuçları vereceğini düşünüyorum Sefa'nın. Ee, biraz senden bahsederek başlayalım Sefa. Ee, kimsin, nesin, nasıl e, bu hale geldin, ne yaptın, nasıl bir çaban var? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim sözü bana bıraktığınız için. Şimdi e, ben dört yıldır yaklaşık canlı yayın yapıyorum. Shopping TV'de yapıyordum. Beş ay er önce oradan ayrıldım. E, daha çok fotoğrafçılığa son dönemlerde ağırlık gösterdim ama şimdi sizinle beraber özellikle Cüneyt ile beraber Yaşam Radyo'da biraz yollarımız kesişti. <gülüyor> Orada program yaptık. Onun da farklı bir programı vardı. Beni aslında birazcık da radyoculukta tanıştıran ...Cüneyt Bey'dir... ...özellikle bunu buradan söylüyorum... ...her şey için çok teşekkür ediyorum... ...o senin başarını Sinas'ın diye... <gülüyor> ...çok teşekkür ederim... ...yani... E, ...medya anlamında konuşacak olursak... ...sunuculuk tamam iyi hoş güzel ama... ...birazcık daha geniş çapta düşünmek gerekiyor... ...artık e, alternatif iş kaynakları da oluşturmamız gerekiyor... Hı hı. E, ...zira yaşam zor... ...farklı meslek dallarıyla da ilgilenmek... ...yaşamın farklı noktalarında... ...farklı kazançları da beraberinde getirecektir... ...tek bir yöne doğru ilerlememek... Bir var. Olmadan. Evet ...kanalize olmadan... Birkaç tane ilgi alanı belirlemek güzel oluyor. Özellikle hobilerimizden para kazanıyor olmak da hı hı. ayrı bir zevk. Mesela fotoğrafçılık benim hobimdi ama şu an profesyonel olarak para kazanıyorum. Profesyonel insanlarla çalışıyorum. Bu hem benim için çok büyük bir keyif çünkü sevdiğim işi yapıyorum hem de benim için bir gelir kaynağı. Peki şimdi bizi dinleyen gençler var bugün gençler için özellikle ipuçları verebileceğin noktalar var mı? Yani nereden ya başladın? Ee... Nasıl bir merak doğdu? Evet şöyle söyleyeyim. Fotoğrafçılık artık çok popülerleşti. Artık herkesin elinde birer dijital fotoğraf makinesi var ve herkes ee, fotoğraf çi olmak istiyor fakat herkes bunu başaramıyor. Yeterince ilgi göstermediklerinden dolayı gerçekten ilgi göstermek gerekiyor. Yani ben kaç gece sabahladığımı biliyorum. Çünkü artık fotoğrafçılık sadece e, deklensöre basmakla sınırlı değil tabii ki. Bunun dijital düzenlemesi oluyor. Hı hı. Yani dijital fotoğrafçılıkla fotoğraf editleme programlarında da profesyonelleşmek gerekiyor ki farkımızı ortaya koyabilelim. Hem dijital sanat diye bir şey var hem de fotoğraf sanatçılığı diye bir şey Artık bunlar birleşti. Bunlar birleşince tabii. Ee, yeni nesil biraz daha aslında <gülüyor> hakim olduğu bir alan ortaya çıktı. Ee, dijital alanda fotoğraf kısmı. Öyle. Ee, bilgisayarla zaten haşır neşir olan insanların dijital fotoğrafla az çok uzaktan yakından da olsa bağlantısı oluyor. Ee, ama ben yine önce şeye dönelim istiyorum. Çünkü fotoğrafçılık üzerine biraz daha detaylı konuşacağız. Ee, sunuculuk kısmına dönelim istiyorum. Ee, Shopping TV senin ilk başladığın nokta. Evet ilk başladığım nokta 19 yaşında. Nasıldı oraya çıktığımda. geçiş? Şimdi nasıldı oraya geçiş aslında ben kanalın e, stüdyo asistanıydım. <gülüyor> stüdyo asistanıydım fakat... Dur, ee... dur tabi bir gün bezeziler. Ahmet gelmedi sen onun yerine geç mi oldu? <gülüyor> Yok yani öyle olmadı da teknoloji ürünlerine çok meraklıydım. Bayan arkadaşlarım teknoloji ürünlerinde zorlanıyorlardı. Ben onlara hep yardımcı oluyordum yayına çıkmadan önce. Hem stüdyo asistanıydım hani stüdyo şefi gibi diyelim. Sonra işte baktılar kadroda bir azalma oldu. İşte ben de birazcık anlatıyorum biraz hakimim dener misin dediler. Ben de, ben de bir cesaret bir deneyim bir deneme çekim yaptılar bana. Dört buçuk sene beş sene önce filan. Ee, sonra dediler olur yapar mısın Ben de dedim denerim Sonra bir başladım. Zaten 4 sene kadar <gülüyor> devam etti. 4 sene kesintisiz. Her gün canlı yayındaydım. Evet her gün canlı Hı -hı. yayındaydım. Mutlaka bana çok şey kattı. Akşam saatleri teknoloji evet, kuşağında falan daha evet, çok. Evet akşam başlıyordu. Saat 03'e kadar yayındaydım gece. Hı -hı. Biraz zorlayıcıydı ama çok keyifliydim. Bununla paralel olarak işte radyoyu çok merak ettim ve bu konuyu senle paylaştığımda kısa süre sonra bir radyo programı da yapmaya başladım. Yine senin vesile olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten medya işleri çok e, keyifli ama çok riskli yani yani hani yarın öbür gün işte daha ciddi iyileşecek hayatımız her zaman böyle genç her zaman bu kadar sorumluluk almadan yaşamayacağız ben kendi adıma söylüyorum yarın öbür gün bir aile geçindireceğiz birazcık daha sağlam bağlanmak gerekiyor mesleki anlamda da bu yüzden de biraz daha dikkat ediyorum bu aralar yani çok kapılmamak lazım. Seçici misin peki yani o konularda şuradan teklif gelirse değerlendireceğim buradan gelirse değerlendirmeyeceğim gibi bir şeyim var mı? Yani... Yoksa yani mikrofonu özledim kamerayı özledim <gülüyor> nereden ne gelirse yaparım mı? <gülüyor> Şimdi Shopping TV'den kendi rızamla keyifle ayrıldım. Yani Hı -hı. Dedim ki tamam burası bu kadar başka bir şey yapmalıyım dedim. Yani, bir adım öne geçmeliyim e, Bir artık. adım daha yükselmem gerektiğini düşündüm çünkü yerimde saymamam lazım vaktimi boşa geçirmemem lazım. E, TRT'de programa başlıyorduk sponsor olayı e, bir sıkıntı yarattı bir tane sponsorluktan vazgeçti kaldı öyle yoksa birçok proje vardı. Hı hı. E, bu devirde de biraz zor sponsorluk. Chris birçok ünlü ismin aslında projesi yarım kalıyor bu yüzden. Bu yüzden de daha kesin iş olan fotoğrafçılar biraz daha yöneldim ama tabi medyada olabilir. Neden olmasın? Yine geçtiğimiz günlerde bir reklamda oynadım. Yani e, mutlaka oluyor. Ne reklamı? Cep telefonu. Cep telefonu reklamında. Evet. 17 kanalda yayına girecek. Önümüzdeki, hmm. hafta. Önümüzdeki haftalarda hmm. peki ee, o zaman seni daha sonra da ekranlarda göreceğiz. Olabilir. Peki <gülüyor> şey var mı böyle e, çalıştığın bir ajans e, ajansa bağlı işler yoksa bu tamamen dost ahbap. Yok ajans değil -dos, benim dost ahbap evet kesinlikle çünkü belli bir süre sonra oluşuyor. Mesela şu an e, sevgili Ajda Pekkan'la çalışıyorum fotoğrafçılık anlamında bir buçuk yıldır. Ve Ajde Pekkan'la sürekli birlikteyiz nereye giderse yine ben de onun yanındayım. Ve onun çevresi, onun çevresinden oluşan işte belli bir kitle. Mutlaka bunlardan bir iş geliyor, bir eklemişi geliyor, bir seslendirme işi geliyor. Mutlaka bunları da yapmaya çalışıyorum. Yani o zaman aslında tam olarak <gülüyor> olman gereken yerdesin. Yanında bir Diva. Evet. Ama Diva her zaman herhalde seni yönlendirecek değildir. Tabii kendi hayatınla ilgili Tabii, kararları mutlaka. mutlaka. mutlaka. Kendin alman gerekiyor. Birazdan Ajda Pekkan'la ilgili e, durumu da değerlendireceğiz ama <gülüyor> önce istersen yol sen hemen içeri girer girmez seni aldık yayına. Bir <gülüyor> tamam. müzik arası daha verelim. İlk e, eserimiz Göksel'den de arkadaşlar. Göksel'den dinlediğimiz e, bu eserin hemen ardından da Suat bize bir sürpriz hazırlamış. Ne bu? Bu böyle. Kimden? Kimden? Sertap Erener'den. <gülüyor> Sertap nereden dinliyoruz. Bu böyle ismi çalışmaya arkadaşlar. Az sonra geliyoruz. Daha öğreneceğimiz, dinleyeceğimiz çok şey var. Eğer sizler de e, daha çok gençlere e, hitap edecek bir sohbet olacağından dolayı. Eğer sizler de bize ulaşmak istiyorsanız. Radiohaban.gov.tr değil mi? Evet. Hasbihal'desiniz efendim. Radyo o, Havan'dasınız. Radyo Havan'ı dinlemeye devam ediyorsunuz. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Cüneyt Gülen. Bugün de e, Hasbihal programında yine çok değerli bir konuğumuzla beraberiz. Safa Gülsoy bugün konuğumuz. E, kendisinin aslında e, medya ile ilişkisini az önce konuştuk. Biraz da fotoğrafçılık yaşantısına dair e, sizleri bilgilendirelim istiyoruz. Ama önce e, bir Diva yaşantısı var e, Safa'nın. <gülüyor> Diva yaşantısı. <gülüyor> <gülüyor> e, Şimdi bir süperstarla, Türkiye'nin süperstarı olan bir insanla e, bir arada olmak, yan yan olmak çok kolay olmamalı her şeyden önce. E, aslında orayı dinlemek istiyorum. Nasıl? Herkes, bir, herkes şunu merak ediyor. Var. Yani hani nasıl tanıştın, nasıl bu noktaya geldin diye bunu merak ediyor. Hani çünkü gerçekten işlerinde çok başarılı isimler var Ajda Pekkan'a yine ulaşmak isteyen. Tabii canım. Benim yolum tesadüf eseri kesişti ve e, o andan itibaren Ajda Hanım e, seninle çalışmak istiyorum dedi. E, tabii benim için inanılmaz büyük bir hayaldi ve... O günden bugüne bir buçuk yıl geçti ve hala büyük bir keyifle e, durdurak bilmeden çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl çalışmaya başladınız peki? Bu önemli. Şimdi e, şöyle oldu. Ben bir kız arkadaşımla Ajda Pekkan konserine gittim ilk defa. ana olsun diye de fotoğraf makinemizi yanımıza aldık. Hani dedik ki böyle çekeriz anı olsun. Sonra ben konserde birkaç fotoğraf çektim. Sonra eve geldim. Baktım fotoğraflar fena değil. Acaba dedim nasıl fotoğrafları var diye web sitesine girdim. AjdaPekkan.com'a. Seninkinden daha iyi bir şey yok derim. Aynen. Baktım ki güzel hoş resimler var ama belki benimkisini de kullanabilirler diye. info'dan attım. Fotoğrafı mail olarak attım. info'dan. Sonra bana hemen dönüş yaptılar. Aa işte harika fotoğraflar. İnanamıyoruz gibi. Ben de tabii inanamıyorum. İşte ben çünkü birazcık daha yani tahmin etmiyordum birazcık da dikkat ettim çektikten sonraki kısım da çok önemli fotoğrafta editleme kısmı çok beğendiler ertesi gün hemen tekrar bir konser vardı konsere davet ettiler beni ben de apar topar gittim konsere. O konserde tamamen çekim yaptım. Konser sonrası Ajda Hanım'la buluştum ilk defa. Beni yanıma geldi. İşte ellerimi tuttu dedi ki muhteşemsin. Ben tabi böyle kaldım. Ben, ee, ben, ben bakıyorum gerçek mi acaba diyorum. Çünkü hiç hayal bile demediğim bir şey. Etrafımız kalabalık. Ellerimden tuttu dedi ki yemeğe davet ediyorum seni. Ben böyle kaldım. Tamam dedim. <gülüyor> tamam Ay, dedim olur dedi. Ya Ajda Pekkan mayadezi ben de herhalde, tamam dedim. Dedi ki yani karşılıklı enerjimiz mi tutuyor bilmiyorum ama bugüne kadar beni en güzel fotoğraflayan sensin çok mutluyum dedi. Çok güzel oldu dedi. Ben tabi çok mutluyum. Ee, telefonlarımızı aldık işte. Sonra ben eve geldim. Heyecanla bekliyorum o yemek yiyeceğimizi. Ajda Pekkan'ın özel telefonu ne var mı? <gülüyor> evet evet tabi ki var. Yok canım onun işinin tabii. İşte... Sonra da işte yeme, yemek olayı oldu orada konuştuk işte o yemekte de yine acıladım. Safa Safa'yla bundan sonra çalışacağız dedi eğer isterse kendisi de dedi ben de tabii çok memnun oldum o gün bugündür resmiyet kazandım. E, tabii sen her konserde Ajda Pekkan'la yine berabersin fotoğraf çekimlerini sürdürüyorsun evet. peki sahne dışında bir e, çalışmanız oluyor mu? Diyeyim, Özel için Özel fotoğrafçısıyım şu an için. Ee, hı hı. Daha henüz albümü çıkmıyor. Yani yaklaşık bir buçuk ay sonra bayramda e, çıkacak albümü. Doğru Genel aslında. yani o, o sürece kadar. Evet. Da o sürece kadar. Zamanlar. Daha henüz albüm fotoğraflarını çekmedim ama neden olmasın? Çünkü daha yeni bir albüm projesi oldu benle çalıştığından beri. Ama bunun dışında gazete ve dergilerdeki birçok fotoğrafını yine konser afişlerinde ben çekiyorum. Hı hı. Onlar da benim için tabii çok e, güzel bir şey oldu, güzel bir e, deneyim oldu. Peki e, hani bu kadar deneyim yaşadıktan sonra insanların sana bakış açısı nasıl şu an? Şimdi hayatında bir olsa bir değişiklik tabii, tabii, oldu mu? Ajda Pekkan hayranlarından inanılmaz ilgi görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Safa diye. Çünkü onu sevenler ona yakın olan birileriyle de çok iyi anlaşıyor. İşte ondan bir şeyler duymak istiyor genel olarak. İşte nasıl Acdanım acaba provalarda nasıl işte normalde nasıl diye böyle birçok soru soruyorlar. Ya da işte albümle alakalı ya da konserle. Ben bildiğim kadarıyla söylüyorum çünkü neticede ben sadece bir fotoğrafçıyım. Ama e, gerçekten de inanılmaz keyif verici bir şey. Çünkü ben de Aycılar'ımı çok seviyorum. Özellikle tanıdıktan sonra müziğe olan ilgim de inanılmaz arttı. O gerçekten bir diva. Ama e, senin zaten müziğe karşı bir ilgin olduğunu ben biliyorum. Özellikle 45'lik şarkılarla e, evet. haşır neşir olduğunu biliyorum. Bu eski e, taş plaklardan evet, elinde evde, olduğunu Evet, evde plak koleksiyonum var. Müzikle de ilgileniyorum. Kısa bir dönem şan dersi aldım. Ee, yarın bir gün ne olur bilemem Ama şarkı söylemeyi de seviyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir gün bir bakmışız ee, Safa fotoğrafçılığı bırakmış Arkada vokal yapıyor <gülüyor> <Pekala>. acaba, <gülüyor> acaba böyle çok mu değişken oldum bilmiyorum ama Yani hobilerimi birazcık daha profesyonelleştirmeye çalışıyorum İ, İyisini yapabilmek için Hı -hı. Yani gerçekten de bir enstrüman çalmak da çok güzel İşte piyano çalmaya çalışıyorum Küçüktükten beri <gülüyor> ee, Küçükten beri bir piyonom var ...müzikle çok ilgiliyim, fotoğrafçılıkla ilgileyim... ...medyanın birçok dalıyla ilgileyim... ...o zaman yani biraz daha sanatsal düşünüyorsun aslında bakarsan... Evet, ...çünkü evet. e, söylediğin her şey sanatılı... hiç iyi değil mesela... Hani ...hep iyi olanları söyledim hiç yani şu an... ...matematik sıfırım. ...yok yani bilmiyorum hani beyninin sağ tarafını ve sol tarafını kullanmak bir şey var ya... ...işte ben sağ tarafını kullanıyorum galiba... ...daha çok sanatla ilgili... E, ...ama bu daha güzel tabi hani matematikle de belki ilgili olmak lazım biraz hani hayatın e, her alanında... ...o kadar biliyorum canım... ...her hayatı... ...fala de, falan, de, falan hesaplıyorum... E. <gülüyor> Peki şimdi sana araçıdan düşündüğünde gençlerin özellikle şu anda biraz daha uzak olduğu bir alan Bu yönde ilerleyen zamanlarda bir şeyler yapmayı planlıyor musun hani ne bileyim bir örnek davranış bir örnek çalışma bir şey var mı hedeflerinde böyle yani en azından gençlere bir yönlendirme yapmak babında. Yani olabilir de ne bileyim Şimdi, bir resim evet. kursu açmak, onları resme yönlendirmek, resim dedim ya da de, fotoğraf, fotoğraf kursu pardon. Evet. Ee, ya yani şöyle söyleyebilirim, bence herkes e, çıkıp fotoğraf çekmeli. Hem canım sıkkınsa bile bize bir terapi gibi oluyor. Fotoğraf çekmek çok güzel bir şey. Yani illa e, yani hani bir yerlerde yenilenmesi şart değil. Ama artık fotoğrafçılık siteleri var. Oralara yüklüyorsunuz, oradan yorumlar, eleştiriler alıyorsunuz mesela Fotokritik diye bir site var, ben de oradayım. Hem oradan e, eleştiri alıyorsunuz, bu eleştiriler bizi profesyonelleştiriyor. Hı hı. Bu yüzden de çok güzel. Ama fotoğraf makinesi hani alırken de dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hani eğer ki fotoğrafçılar gönül verdisek ya da bir adım atacaksak diyelim, e, alacağımız fotoğraf makinesi de bizi elbette e, şekillendirecektir. <gülüyor> Fotoğraf makinesinin de tabii e, önemi büyük seyirci gibi ama tabii. fiyatlar da oldukça pahalı. Evet ama yani artık birazcık daha ekonomik hale geldi. Çünkü nereye baksak böyle SLR makine kullanan kişi var artık etrafta. Yani değiştirilebilir objektifli işte Nikon ya da Canon arasında bir tercih yapmalarını ben buradan tavsiye ediyorum. Nikon ya da Canon. Evet. Peki e, senin kullandığın Ben Bende bir D200 var bir D90 var bir, bir de kaç D70 tane, var. Birkaç tane var yani bir tane değil. <gülüyor> evet birkaç tane var ne olur ne olmaz. Peki yine bir müzik arısı verelim özellikle senin istediğin bir şey var mı yoksa e, böyle Ben e, Radyo Hava'nın e, çaldığı müzikleri çok beğeniyorum çünkü ben de pop müzik seviyorum. Peki e, ne dinleyelim o zaman Suat? Sürpriz mi yoksa? Ajda dinleyelim. O kadar diyeyim? Ajda'dan <gülüyor> bahsetmişken. Harika. Ajda'nın aslında 45'lik çalışmalarını ben çok seviyorum. Tabii ki Fransızca 45'likleri de e, var. Tabii tabii. Tabi. Fransızca var. E, arabesk çalışmaları var. Arabesk şarkıları Arabeskleri biraz Arabeskleri de çok farklı yorumluyor. ...yorumluyor. <gülüyor> e, aslında o 45'liklerden daha sonra dinletebiliriz ama... ...şimdi Suat'a bırakalım. Bakalım ne dinletecek bize. Ne dinleyeceğiz Suat? <gülüyor> Peki. Ben seçtim. Siz dinleyin diyor. <gülüyor> Hep beraber dinliyoruz Ajda Pekkan'ı. Ardından e, Hasbiyar programı devam edecek. Canım Hayırsız ama Düştüm ağına Olanlar oldu bana yalan ama Tadı da başka Olanlar oldu bana Canım. Çare aradım aşkına doyamadım Onu bulup kaçmak ister canım Hayırsız ama düştüm ağına Olanlar oldu bana Yalancı ama tadı da başka Olanlar oldu bana Ajda Pekan bizimle beraberdi. Suat e, seçe seçe olanlar oldu. Bana seçti. <gülüyor> ne oldu Suat sana? Ol olanlar olmuş ona. Ee, burada ee, bir manidar bir sonuç mu var? Öyle görünüyor. öyle görünüyor. <gülüyor> Efendim Safa Gülsoy konuğumuz. E, kendisiyle e, güzel bir sohbet gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şimdi Safa e, baktığınız zaman aslında böyle hani çok daha genç e, yaş kaç bu arada 24, 4. 24. aslında A genç de olan A bana artık, göre çok genç artık genç değilim ya çok yapma Allah sen 32 yaşındayım ne yapıyorsun <gülüyor> öyle mi arada 8 yaş var <gülüyor> ya. Beğen, yani başladığım zamanlar çok daha junior diyorlardı kanalda <gülüyor> Televizyonda. El yüzü temiz şimdi sakal kal bırakmış Sefa. <gülüyor> evet biraz daha büyüdüm. Tabi biraz daha şey hani fotojenik de bir yüzüm var. Ee, ve hatırladığım kadarıyla zaman zaman modellik yaptığın anlar da oldu. Yani evet. Falan, küçük çaplı da olsa modelliklerin. Evet foto modellik yaptığım zamanlar oldu. Küçükken de yapıyordum zaten ama baktım boyum uzamadı o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> bu ben... kadar uzayınca bu kadar dedin. <gülüyor> bu kadar uzayınca bu kadar. Yani şey. Fotoğraf çekmeyi seviyorum ama işim gereği de yani çekildiğim zamanlarda oluyor ben e, ara ara böyle bakıyorum e, web sitenin üzerinden bir ara web siteni incelemiştim oradan evet. gördüm ama da, daha çok facebook üzerinden bakıyorum son derece başarılı çalışmalarım var hani poz hani duruştan e, çekim anına kadar yani şimdi şey 4 sene oluyor. canlı yayın olunca e, mutlaka artık nasıl durmam ya da hangi açıdan daha iyi durduğumu ya da durduğunuzu anlıyorsunuz mutlaka bir de hangi açıdan oldum. iyi duruyorsunuz o zaman <gülüyor> <gülüyor> ya bir de Tabii fotoğrafçı işte olunca <gülüyor> fotoğrafçı olunca kendine de biraz torpil geçebiliyorsun çünkü az çok nasıl daha iyi olabilir biliyorsun. Çünkü... Renkler işte küçük editlemeler düzenlemeler. Ben fotoğrafta Photoshop kısmına biraz karşıyım aslında. Çünkü Photoshop kısmı efekt ve renklendirme olarak kullanılabilir ama deformasyon anlamında bence çok hı hı. tercih edilmemeli. Çünkü bir bakıyorsunuz fotoğrafta artık tanınmaz hale gelmiş. Tabii canım göz birden bire pürüzsüz e ben, olmuş. Evet. Yüz bacaklar incelmiş, bel incelmiş. Yani artık inanılmaz müdahaleler yapılıyor. Bu yüzden de bence artık o fotoğraftan çıkıyor o resme dönüşüyor. Çünkü yapmış oluyorsun onu. Susan Boyle diye bir kadın vardı. Hatırlıyor musun? Onun İngiltere'de Got Talent diye bir yarışma vardı. Evet. Onu da çok çirkin bir kadındı ama bir anda böyle dünyanın sevgisini kazanan ve inanılmaz derecede sesi güzel olan bir bayan. Eee evet, kesinlikle. kesinlikle öyle. Photoshop'ta onun o sahnedeki ilk halinden bir e bir şey yarattılar ya e, tanrıça şey yarattılar yani düşünebiliyor musun photoshopla yaptılar bunu adamlar. Şeyde de web sitesinde falan da baktığımda gördüm ama senin dediğin gibi artık hani o, o kısım e, gerçek fotodan çıkıyor. Evet resme dönüşüyor. E, daha böyle yapılmış bir şey haline geliyor. Kesinlikle öyle. Yani ben de şimdi Ajda Hanım'ın çekerken de dikkat ediyorum ama dikkat ettiğim en önemli nokta Ajda e, tamamen e, fotoğrafta yansıyor olması. Yani başka birisi değil. Orada biz genç kız yaratmaya çalışmıyoruz. Hı hı. Neyse onu göstermeye çalışıyoruz ama... ...güzel ışıkla, doğru renklerle. Hı hı. Yalnız şey de var tabii. Ben e, Ajda Pekka'nın web sitesi üzerinden... E, ...yine Facebook üzerinden... ...Ajda Pekka'nın Facebook, sayf Facebook sayfası üzerinden... ...kontrol ettiğimde çok e, şey... ...yorgunum biraz ondan. <gülüyor> Arada dilim süreçerse affola. E, kontrol ettiğimde çok... Değişik pozlar çok da güzel şeyler yakalanmıştı. Mesela bir tanesini e, hatırlıyorum. Tam böyle başın üzerinde tamamen tesadüf geldiğini düşündüğüm bir ışık var. Böyle her şey gibi, e, evet. taçlandırmış gibi. Çok hoş evet. çalışmaları o vardı. O herkes söylüyor acaba photoshopta mı yaptın diye. Hayır o tamamen doğal sahne ışığıydı. Ben hiç öyle düşünmedim mesela. Tamamen doğal olduğunu düşünmüştüm. Demek ki öyle. E, güzel olanlar artık eleştiriliyor bazen. De. İşte ancak kendin mi çizdin, kendin mi yaptın bu kısmını fotoğrafın? Hayır, fotoğraf ne kadar doğal olursa o kadar değerli oluyor tabii ki. Hı hı. E, olanı yansıtmak önemli olan. Yani bu çok güzel ama şimdi açdanından bahsediyoruz yani. Bunun için bir dakika durun devam gerekiyor çünkü kendisi inanılmaz güzel poz veriyor. Yani sırf poz o kadar e, müsaade ediyor ki benim fotoğraf çekebilmeme şarkı bitişlerinde ne bileyim bir kıyafet kostümü üstünden atarken bile bekliyor ve çok doğru bekliyor o yüzden de e, çok çok güzel fotoğraflar verebiliyor, değişik pozlar verebiliyor hı hı. çünkü o müziğin ruhuna kendisini kaptırdığı için farklı figürler de oluşuyor fotoğraf için çok güzel oluyor. Peki Ajda Pekkan'la çalışmanın tabii bir sürü avantajı vardır mutlaka ama hiç bu bir buçuk sene içerisinde sana dez avantaj oluşturan durumlar oldu mu? Evet Ajda Pekkan'ın böyle azılı hayranlarından çektim diyoruz. Evet, çektim çünkü işte webstem işte çok geldiler. İşte Facebook adresim Sadece çalındı. Yakın için. Evet, Facebook adresim çalındı. İşte e-msn adresim, maillerim, kişisel maillerim, işte bilgisayarıma girilmeye çalışıldı falan. Yani inanılır gibi değil. Çünkü zannediyorlar ki benim bilgisayarımda daha nice fotoğraf var, nice özel böyle dakikalar var. Hani ne kadar görürsek o kadar iyidir diyorlar bazı böyle. Azılı hayran diye telendirebileceğimiz kısım. O hayran kısmından çıkmış artık evet. Mi? o öyle. Hani yani saplantı haline Evet, yakın artık. olanlardan çok hoşlanmıyorlar bazıları diye bilirim. O yüzden şimdi birazcık daha dikkat ediyorum. Alıştılar da artık bana yani Allah'tan. <gülüyor> Ama tabii biraz daha şey var hani e, Ajda Pekkan'ın yanında genç, yakışıklı, kendine güveni olan Teşekkür insanı gördükleri zaman herhalde ister istemez bu kadar e, kendini Ajda Pekkan'a adamıştı. Kim nereden çıktı? Mi? Geldi de hemen böyle yanına da fotoğraflar falan. Ben bunca yıldır falan. bekliyorum diye. <gülüyor> e, Ajda tabi e, tabii çok güzellikleri oldu. Bana işte birçok dergide röportajım çıktı. İşte senin programına geldim. Başka sanatçılarla çalıştım mesela Sertaf çalıştım ki çok keyifti Sertaf Hanım'la da çalışmak o kadar tatlı dille o kadar mütevazi ki inanılır gibi değil provalarda birçok olanı da sunuyor bütün çalışanlarına hı hı. onun dışında Burak Kut'la yine geçtiğimiz haftalarda çalıştım Burak Kut da zaten yine gerçek bir müzisyen diyebiliriz Mustafa Ceceli'yi çektim yine geçtiğimiz ay. Mustafa Ceceli de son dönemlerde çok adından söz ettiriyor ama aranjör kişiliğiyle de işte normalde gerçekten de insana değer veren yapısıyla da Mustafa Ciceli ile de çalışmak çok keyifliymiş. Yani artık Yelpaze birazcık daha genişliyor. genişliyor. Sadece Ajda Pekkan olarak değil ama tabii o İsim bana diğer kapıları çok daha kolay aralamamı evet, sağlıyor. Peki neler yaptın mesela Sertep Eranol diye çalıştığında yine konser fotoğrafları falan mı? Ben konser fotoğrafçısıyım evet. Daha çok konser fotoğrafçısıyım. Konserde fotoğraf çekmek gerçekten zor. Herkes böyle söyler. Ama keyiflidir çünkü, büyük bir ihtimalle. Ya Işık değerleri sürekli değişiyor. Makine değerlerini sürekli değiştirmen gerekiyor. Bir karanlık, bir çok aydınlık, bir mavi, bir yeşil. İtiş kakış eğlenen insanların Eğlencesini <gülüyor> bozmamak onların arasında, e, onların arasında ayağa kalkıp arkadakileri rahatsız etmemek gibi Ya da işte hareketli sahnede Karanlık düşük ışıkta fotoğraf çekmek Daha zorlaşıyor tabii ki Ama e, tabi müzik ziyafeti de Yanında kar olan Kâr, kısım <gülüyor> Hem e, konseri dinleyip hem üzerine Para almak bu da güzel <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, bazen hiç duymuyorum ne çaldığını O kadar konsantre oluyorum ki Aman işte bir hata yapmıyorum ya da bir anı kaçırmayayım Çünkü <gülüyor> çok güzel anlar kaç sürekli zaman çok üzülüyoruz. Peki şey oluyor mu böyle hani özellikle ayar yapma yani Serta Hanım'la öncesinde bir paslaşma şurada şöyle çekim falan gibi. Önceden bir programlama, bir planlama oluyor mu her şeyden ya önce? Ya mesela işte kıyafetini atıyorsa ya da bir show varsa o, onu çok hızlı yapmamasını tavsiye ediyoruz Mesela birden üstündekini atmasın Saniyelik atmasın çünkü biz onu Ölümsüzleştiremeyebiliriz yani Biraz daha o şov kısmında farkındalık hı hı. İşte kameralar çekiyor Fotoğraflar çekiyor ona göre bize de bir iki saniye tanınması gerekiyor bazı şeylerde. Hı hı. Ya da işte en arkadaysa daha önde yapmasını rica ediyoruz. Ya da ışıkçıdan ışığı birazcık da arttırmasını rica ediyoruz bazı özel anlarda. Ajda Pekkan'dan sonra peki özellikle böyle istediğin, onunla da böyle bir çalışmayı istediğim dediğin kimse var mı? Ajda Pekkan herhalde senin <gülüyor> benim en azından hatırladığım kadarıyla idollerinden biriydi. Ee, ona ki. ulaşmak herhalde Yıldıza ulaşmak gibi bir şey oldu ama Onun da ötesinde bir Şimdi Ajda Pekkan oldu şununla da olmasını çok istiyorum Dediğim Yani şimdi e, Tabii ki Sezen Aksu'yu çekmek çok isterdim ki, Ama tanıştınız onu biliyorum Bir kere kısmet oldu çektim <gülüyor> e, Bir konserde sevgili Sezen Aksu'yu da e, Fotoğraflamaya çalıştım Mutlaka çok iyi fotoğrafçılar var İyi fotoğrafçı olduğumu asla iddia etmiyorum ama Seviyorum fotoğrafçılığa zaman ayırıyorum e, Ve e, Neticesinden de mutlu oluyorum. Hı hı. Yani bu anlamda yavaş yavaş Sertap Hanım'la da çalışmak benim için bir hayalli. Mutlaka bunlar gitgide genişliyor. Yani ama zaten hani Ajda Pekkan'la çalışınca hani bence Türkiye'de daha böyle büyük bir sanatçı yoktur dedi. Hedeflerin var mı peki? Yani e, ileride şunları, şunları, şunları da yapmak istiyorum ya da bunları da düşünüyorum gibi. Şimdi e, ileride bir reklam ajansı sahibi olmayı istiyorum. ...hem fotoğrafçılık bölümü olacak... ...işte hem tasarım, grafik tasarım... ...hem yayın bölümü olacak... E, ...bu anlamda birkaç... ...istediğim şeyi bir platformda bulmuş olacağım... ...bu da reklamcılık sektörü olacak... <gülüyor> ...bu yüzden de reklamcılık okuyorum şu an... Reklamcılık okuyorsun. Okul devam ediyor zaten evet. e, bildiğim kadarıyla. Peki e, bu hedefini gerçekleştirdikten sonraki süreç büyük bir ihtimalle senin artık e, yavaş yavaş kendini oturtmaya başladığın süreçtir. Ondan sonraki zaman gençlere biraz daha yol açma. E, gençlerle ilgili kısım yani özellikle senin e, yaşındaki ya da hedefleri olan e, bu işi yapmayı isteyen, fotoğrafçılık yapmak isteyen ya da olmadığı sunuculukla e, bir yerlere gelmek isteyen insanlara tavsiyelerin, önerilerin var mı? onu öğrenmeyi istiyorum. Şimdi bazı e, hani hayal edilen fakat zordur diye e, düşünülen bazı fikirleri e, aslında birazcık daha gerçekleştirme yoluna adım atmak gerekiyor. Yani olmaz. Ben bunu yapamam. Ben buraya ulaşamam. Ben, ben bunu başaramam. Demeyeceğiz. Gibi. Yani kesinlikle demeyeceğiz. Dediğim gibi ben geldim bir fotoğraf çektim. Haja Pekkan Komak gönderdim ve böyle gerçekleşti. Yani bu işler böyle olabiliyor. Yani umutsuzluğa kapılmamak lazım. Çünkü umutsuzluğa kapılınca da bir şey başarmıyoruz. Aman yapamam deyip oturuyoruz. Hı hı. Bu da doğru bir şey değil. Biz bir yerden başlayalım. Bir süre emek verelim. Mutlaka başarı beraberinde geliyor diye düşünüyorum. Çünkü ben uzun bir süre emek verdim. Yani e, gittim geldim gittim geldiğim onun yanına gittim bunun yanına gittim çok uğraştığım zamanlar oldu. Kendimizi fark ettirmek, kişiliğimizle, konuşmamızla ve işimizle kendimizi fark ettirmek önemli. Birileri bizi fark etmiyorsa biz kendimizi fark ettireceğiz. Ben buradayım demek lazım. Evet, yani parlamak gerekiyor birisinin yanında fark edilmek istiyorsak. Biraz o parlamak da tabii ki bir bütün kendini ispattan geçiyor biraz da belki. Evet yani konuşmanla, terbiyenle, işte işinle ya yani böyle bir ortamda fark edilmen gerekiyor. Bu da çok zor bir şey değil aslında. Olması gereken Hı -hı. zaten. Peki ee, sohbetimiz devam edecek. Safa Gülsoy bizimle beraber Ajda Pekka'nın özel fotoğrafçısı kendisi. Biraz fotoğraf yaşantısı üzerine, biraz sunuculuk yaşantısı üzerine konuşuyoruz. O hem televizyonlarda ee, satış kanalında, Shopping TV'de ee, bir dönem takip ettiğiniz özellikle teknolojik ürünleri satışında takip ettiğiniz... Ee, ...bir dönem Yaşam Radyo'da dinlediğiniz... ...bir dönem... E... ...teknoloji dünyası vardı Aynen. radyoda... <gülüyor> ...teknoloji dünyası çok keyifli bir dönemdi o da... Ee, ...teknoloji dünyası da... ...yine radyoda ilk kez yapılan program... Ti ...tiplerinden bir tanesi... Ya, ...teknoloji programı yaptık, teknoloji haberlerinden... E, ...bahsettik, teknoloji ile... ...alakalı sohbet edebileceğimiz konuklar ...aldık firmalardan, Ya Yaşam... ...bu anlamda... ...iletişim diyoruz, teknoloji diyoruz, bu yüzden de... ...teknolojiden uzak kalmamak ve haber almak çok önemli... Peki. Yine bir müzik arası verelim. Bol e, müzik, bol sohbet diyelim. Senin özellikle istediğin bir şey yoktu ya biz Işın Karaca'dan <gülüyor> bu sefer Ajda Pekka'nın yıllar yıllar öncesinde söylemiş olduğu güzel bir çalışmayı buluşturacağız. Evet Işın Karaca'da çok güzel yorumlamış. E, oldu, evet. Evet, çok güzel yorumlamış. Dert bende, Derman sende. ...Şin Karaca bizimle beraberdi arkadaşlar. Dert Bende, Derman Sende... ...yıllar önce Ajda Pekkan'ın söylediği şarkılardan... ...bir tanesiydi. Ben 45'lik plaklarından... ...dinlemiştim. Ve o zaman da enfes bir düzenleme yapmışlar. Yalnız o dönemi o şartlara göre Mutlaka. müthiş bir düzenleme yapmışlardı. Ben ilk dinlediğim anda zaten bu parçaya vuruldum ki benim çocukluk dönemlerime denk geliyor. İşte aslında ağır arabesk bir parça. Tabii tabii ağır arabesk ama, ama... Ee, batı enstrümanları kullanılmış bazı hı -hı, noktalarda. Bir Dajda Pekka'nın Gırtlak Nameleri tabii biraz daha batıya yönelik olduğu için şarkı farklı bir Zaten şeyde o giriş kısmı böyle e, noktada evet. Fade'den yükseliyor yavaş evet. yavaş yavaş yavaş. ondan sonra bir anda şarkıya giriş ve e, direkt vuruyor zaten ilk başladığı andan itibaren. İlk günümüzde de dediğimiz gibi hala çok çok popüler. Kesinlikle yani o dönemden. En son güne... Işın Karaca da seslendirdi o da gayet güzel. Işın Karaca'nın yorumu da güzel I, ama tabii yine de hani şeydir her şeyin ilki i, vardır ve o her şeyin ilki her zaman i, biraz daha ilerididir bir adım daha ilerididir. Işın Karaca da gayet güzel yorumlamış ama her yiydin, yoğurt yiyişi farklı. farklı. Evet farklı. Peki Safacığım bugün bizimle oldun. Programımıza renk kattın. Çok çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra programı noktalayacağız ama insanlar, dinleyenlerimiz, gençler en azından fikir almak babında, çalışmalarını görmek babında sana ulaşmak isterlerse ne yapacaklar? Bana Facebook konsere, <gülüyor> <gülüyor> konsere gelsinler. Konsere gelsinler, konserlerde kesin görüşürüz ama ayrı. Ee, bana Facebook'tan ulaşabilirler. Safa Gülsoy. Ya da işte mail adresimi verebilirim ulaşmak Ulaşma isteyenlere. Ee, fotoğrafçılıkla ilgili çalışmalar olsun, sorular olsun işte ya da medya ile alakalı yardım edebileceğim noktada yardımcı olabilirim. Safa gülsoy 2 Safa Gülsoy. İki ekten inceliyorsun ikincisini İki. aldık. Evet. <gülüyor> safagülsoy2 <gülüyor> at gmail.com Peki 2 2gmailcom Safa'ya ulaşabileceğiniz e-mail adresi arkadaşlar. Olur belki hani sizin de kafanızda böyle düşünceleriniz vardır. Biraz fikir Tabii almak. Mesela e, geçen konserde tanıştığım bir arkadaşım bu anlamda benden çok fikir aldı. Fikir aldı en sonunda Mustafa Ceceli'nin özel fotoğrafçısı oldu. Öyle mi herkes? <gülüyor> evet herkes bu anlamda hani Safa nasıl ilerleyebilirim? Nasıl ulaşabilirim? Çalışmalarım nasıl gösterebilirim? Ben yardımcı oldum şimdi turnede. Yani birden ben dedim ki artık Mustafa Ceceli benden çıktı Sen kaybettim. <gülüyor> Sen gidiyor musun turnelere? <gülüyor> evet gidiyorum. Ee, e, i̇şim beraber. el verdiği sürece gidiyorum. Çok keyifli oluyor. Yine kışın Uludağ'a gitmiştik. E, turneler çok keyifli oluyor. Bir otobüs böyle orkestra. Çok Hı -hı. neşeli, çok Çalışanlar eğlenceli gidiyor. Alışanlar. Çalışanlar hep beraber. Zevkli, çok keyifli. Peki. E, son olarak artık böyle toparlayalım. Senin de söylemek istediklerin vardır mutlaka. Ve ben e, şunu söylüyorum. İnsanlar yani herkes bence sevdiği işi yapmalı. Yani sevdiğimiz işi yapmalıyız. Aileler farklı meslekler öneriyor. İşte farklı bölümleri kazanabiliyoruz üniversitede ama bence sevdiğimiz işte başarılı oluyoruz. Ben televizyonculuk ve fotoğrafçılığı çok seviyorum. Ve bu anlamda ilerlemek istiyorum. Ve ilerlemek isteyenler de kesinlikle şüpheye düşmesinler. Mutlaka ulaşmak istedikleri kişi ulaşıyorlar. Mutlaka başarı oluyor. Olmuyor değil. Yeter ki dürüst olmak Evet buyurun. <gülüyor> secret diye bir şey var duymuş muydun evet, önce? Evet tabii ki duydum. Ya Secret hakikaten işliyor. Ya ben ben, ben kendi adımla bunun kesinlikle öyle. Çok şey bir şeyi hayal ediyorsak ve o hayal doğrultusunda da çalışıyorsak o bize zaten geliyor, geliyor inen. Kesinlikle aynen. geliyor. Bu yüzden e, kesinlikle herkes istediği doğrultuda çalışmalı, pozitif düşünmeli diyelim yani. Peki. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sefa. Çok keyifli, çok güzel bir sohbetti. Ben, ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Bir saatin nasıl geçtiğini anlamadım kendi adıma. Ben ee... anladım. <gülüyor> çok zor geçmiyormuş <gülüyor> dedin. <gülüyor> ben anladım. Çok ucak geçiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ediyorum tüm dinleyenlerimize. Bir kez daha farklı bir platformda görüşmek dileğiyle diyorum. Evet bugün Safa Gülsoy program konuğumuzdu. Kendisi hem sunuculuk yaşantısı hakkında bizimle bilgilerini paylaştığı gördüklerini, öğrendiklerini paylaştı. Hem fotoğrafçılık yaşantısıyla hem en azından gençlere örnek olabilecek, ipucu olabilecek nükteleriyle bizimle beraber oldu. Tekrar çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için ve artık programı noktalıyoruz. Güzel bir şarkıyla noktalayacağız. Feridun Düz Ağaç bizimle beraber olacak son çalışma olarak beni unutmayı dinleyeceğiz Feridun Düz Ağaç'tan. Önümüzdeki hafta salı günü ben İstanbul'da olmayacağım. İstanbul'da olmadığım için de Yılı izin Öncesi Safa ile programı ve en azından yazı kapatmış olacağım kendim için. Ama bir sonraki hafta tekrar burada salı günü saat 17'yi gösterdiğinde saatler 17'yi gösterdiğinde Hasbel programıyla sizinle beraber olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakmanızı istirham ediyorum ve görüşünceye kadar mutluluklar diliyorum. Hoşçakalın. Basit ve sırada Pazar açıkmış Gidiyor sanki İpliyor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 Başpihal hazırlayan ve sunan Cüneyt Gülen.